Merhaba sayın dinleyicilerimiz ben Beren e, ve bugün e, Genç, e, Genç Öngörü Derneği Başkanı Barış e, Akiş ve e, Başkan Yardımcısı Roy Eskenazi ve üyesi Can Bey ile buradayız. E, merhabalar öncelikle. Merhaba. E, öncelikle e, başkandan başlayarak kısaca kendinizi tanıtırsanız seviniriz. Ee, Hisar Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Bugüne kadar bir sürü sosyal faaliyette rol aldım ve geçen sene de 7 tane arkadaşımla bu derneği kurduk. Derneği niye kurduğumuzu anlatayım mı kısaca? E i̇stiyorsanız önce Tabii. bir geçelim. Siz, size... Merhabalar ben de Roy Eskenazi. ben de 18 yaşındayım. Bu sene İhsar Lisesi'ni bitirdim. Ee, şimdi benim de geçmişimde bir sürü sosyal aktivite vardı. Çoğunlukla Modern Birleşmiş Milletler İngilizce'de Model United Nations olarak biliniyor. Birçok faaliyette yer aldık. Bunun üstüne de en büyük projemiz olan Modern Birleşmiş Milletler Türkiye Konferansı'nı düzenlemeye karar verdik. Peki öyleyse Barış Bey sizden dernek hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi ilk olarak çoğu insan siz lise öğrencisiniz. Yani gidin eğlenin bir şeyler yapın derken biz niye bu derneği kurduk? Ben size onu anlatayım. Bakarsanız Türkiye'nin çok büyük bir genç nüfusu var. Bu genç nüfus yoğunluğu iyi bir şekilde yetiştirilirse ülkemiz ileride çok daha iyi yerlere gelebilir. Çok daha çağdaş bir ülke olabilir. Ama... Şu an bakarsanız gençlerin bazı yetilerinde çok büyük eksiklikler var. Ne gibi toplum önde konuşma, özgüven, doğru iletişim ve bu eksiklikler niye diye ilk önce düşünürsek? Bunun iki tane belli başlı sebebi var. İlk olarak geleneksel aile yapısı. Yani evde babanın sus, otur, dinle dediği, çocuğun söz hakkı sahibi olmadığı, kalkıp fikirlerini öne süremediği bir yapı. İkinci olarak da geleneksel okul sistemimiz. Yani öğretmenin, Not al, sınava çalış dedi. Ama öğrencinin rahatça fikirlerini öne çıkaramadı, doğru iletişim yetilerini geliştiremediği bir sistem. Ve gençler bu yetilerden nasibini alamazsa, gençliğimiz akademik olarak ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, kendini ifade edemezse, bir takım olarak çalışamazsa, ülkemizin geleceğini biz çok parlak olarak görmüyoruz. Ve biz de kendimizce. Gençlere bu yetileri aşılamak için bu derneği kurduk. Gençlere özgüven, toplum önünde konuşma, doğru iletişim, takım çalışması gibi yetileri gençlerin kendi katılımıyla doğal olarak kazanacağı aktiviteler yaparak bu yetileri aşılayabilmek amacıyla yedi arkadaşımla bir araya geldik ve Genç Öngörü Derneği'ni kurduk. Çok güzel. Peki e, dernek üyeleri derneğe nasıl katkıda bulunuyor? Yani bu dernek üyeleri bu derneğe üye oluyorlar ve nasıl çalışmalarda görev alıyorlar? E, şimdi biz Dediğim gibi Y tane lise öğrencisi olarak kurulduk. Hatta yasada da derneğimiz çocuk derneği olarak geçer ve sadece 18 yaşın altındakiler bu derneğe üye olabilir. Öyle olunca biz de derneğimizin tüzüğünü yazarken şöyle dedik. Derneğimizde sadece lise öğrencileri üye olabilsin. Yani liseden mezun olurken dernekten üyeliğimiz sona yarıyor. Derneğimize lise öğrencileri mezun oluyor. Bunu geçelim. Derneğe üye olanlar neler yapar? Biz dernek olarak bir aileyiz. Hep birlikte çalışıyoruz. Projeler hayal ediyoruz. Ve bu, bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Bir misyonumuz var. Gençliği geliştirmek. Bu misyona nasıl ulaşabilirsek... ...birlikte beyin fırtınası yapıyoruz. Çeşitli projeler çiziyoruz. Ve herkes farklı roller alarak... ...herkes kendi nasıl en faydalı olabileceğine karar vererek... ...katkıda bulunuyor. Ve sonunda bu hayallerimizi hayata geçiriyoruz. Şimdiye kadar neler yaptınız derseniz... ...çok kısa bir şekilde ben özetleyeyim... ...sonra arkadaşlarım biraz Detaya da ayrıntıya zaten. Evet Biz ilk başta... ...20 Mart 2011'de kurulduk. Yani daha ilk yılımızı yeni yeni doldurmuş... ...bir derneğiz. Kurulduktan kısa süre sonra... ...İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin... ...en büyük organizasyonu... Ee, ...en az Birleşmiş Milletler... ...en az gelişmiş ülkeler konferansı vardı. 9-15 Mayıs tarihleri arasında. Ve bu konferansa... ...dünyanın her yerinden 30 bin katılımcı... ...ve 170 ülkenin devlet başkanları katıldı. Ve bu konferansın... Ana ekibi 100 kişilik bir organizasyon ekibi vardı. Lütfi Kırdar'da görev alan. Bizim seçtiğimiz 50 tane uluslararası ilişkiler politika ile ilgili genç. Bunun merkezinde çeşitli görevler üstlendi. Sonrasında biz dedik ki acaba biz Birleşmiş Milletlerle daha etkili çalışabilir miyiz? Ve bu süreci takip ederek Birleşmiş Milletler'e başvuru yaptık. Şu anda Türkiye'de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan gençlikle ilgili tek sivil toplum kuruluşuyuz. Bu da bize Birleşmiş Milletler toplantılarına katılıp Gençliği temsil etme hakkı kazandırıyor. Şansımıza 2011 yılı Birleşmiş Milletler Gençlik Yılı'ydı. Ve Birleşmiş Milletler ilk defa tarihinde uluslararası üst düzeyde bir toplantı düzenliyordu. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Biz de bu toplantıya katıldık. derneğimize ve Türkiye Gençliği'ni temsil ettik. 24-25 Temmuz 2011'de. Sonrasında derneği kurduğumuzdan beri çalıştığımız Model Birleşmiş Milletler Türkiye. Konferansımız vardı ve 7-9 Ekim 2011'de onu gerçekleştirdik. İsterseniz Roy arkadaşım şu anda 2012 konferansımızda da genel sekreteri olacak bu konferansın. O konuda size biraz da ayrıntılı bilgi versin. Evet, Model Birleşmiş Milletler konferansı sanırım. Öncelikle bilmeyen tabii ki dinleyicilerimiz olabilir. Model Birleşmiş Milletler konferansı nedir? Niçin yapılır, nasıl yapılır? Kısaca özetleyebilirsiniz, seviniriz. Model Birleşmiş Milletler konferansları Birleşmiş Milletler örgütünün bir simülasyonu şeklinde gerçekleştirilir. Aynı Birleşmiş Milletler'de işleyişte olan komiteler ve konseyler Model Birleşmiş Milletler konferanslarında modeli uygulanarak simülasyonu gerçekleştirilir. Burada nasıl oluyor? Her katılımcı okula bir delegasyon atıyor konferansın genel sekreterliği ve o okullarda atanan delegasyonları çeşitli komite ve konseylerde temsil ediyorlar. Burada en önemli özellik e, atanan okulun öğrencilerinin kendi e, milletlerini temsil etmemesidir. Dolayısıyla konferansımızda aslında Türkiye delegasyonu yoktu. Çünkü sadece Türkiye genelindeydi. Şimdi hal böyle olunca insanlar kendilerini temsil etmeyince başkalarını temsil ediyorlar. Başkalarını nasıl daha iyi temsil edebiliriz diye düşünüyorlar. Çünkü Barış'ın da bahsettiği gibi e, bir özgüven eksikliği var. Toplumumuzda ve bu özgüven eksikliği kendi fikirlerimi söylersem acaba beni küçümserler mi, benle dalga geçerler mi, ya yanlış bir şey söylersem diye endişe ediyor eden insanlar var. Bunun önüne geçmek için başka delegasyonları temsil ediyorlar. Burada nasıl oluyor? Ben başka bir delegasyonu temsil ederken o delegasyonun politikalarını, o ülkenin politikaları zaten beni bağlayan politikalar değil. O onların karar verdiği politikalar. Dolayısıyla ben onları... Olduğu gibi temsil etmem gerekiyor. Ne kadar iyi temsil edersem o benim için o kadar iyidir diyorlar. Bu şekilde başkalarını temsil etmekten başlıyorlar ilk başta işe. Bundan sonra o konferanslarda bir sürü yeti kazanıyorlar. Bunlardan en büyük de özgüveni. Özgüven kazanıyorlar bu şekilde başka birini temsil ederek. Şimdi bizim konferanstan bahsedelim. 7-9 Ekim tarihlerinde yaptığımız. Temamız globalleşen dünyada gençlerin durumuydu. Aslında çok da... Tems yani gençler tarafından organize edilen ve gençler tarafından yönetilen bir konferans olduğu için tema da aslında gayet uyumlu bir temaydı. Ee, 450 kişi katıldı bu konferansa. Kadiras Üniversitesi'nde yaptık. Gayet başarılı geçti. İlk defa bir denemesi olmuştu. Çünkü ilk defa diyorum neden? Çünkü ilk defa Türkçe yapıldı. Model Birleşmiş Milletler konferansları yıllardır. 45-50 yıldır yapılan, bir konfer yapılan konferanslar. Ama bunlar genelde İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca dillerinde yapılıyordu. Biz bunu Türkçe yapalım dedik. Çünkü... Türkiye'den katılan okullar aslında e, hepsinin sosyoekonomik durumu, kültürel e, anlayışları çok benzer olduğundan aslında bu model Birleşmiş Milletler'deki amaç, e, e, hedef hedef olarak belirlenen kültürel farklılığı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla Türkiye, Türkçe yapalım dedik. Türkiye'nin 7 bölgesinden dediğim gibi 450 katılımcı katıldı. E, bu şekilde yapmıştık bu konferansı. Şimdi MBMTR 2012'yi düzenliyoruz. Peki bu konferansın konusunu şimdiden öğrenebilir miyiz yoksa? Tabii. <gülüyor> bu 28-29-30 Eylül 2012 tarihlerinde yapacağız. Konferansın teması uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkın, kalkınma. Temamız bu şekilde belirlendi. E, ayrıca konferansı da birazcık büyüttük. E, 8 komite ve 5 konseyden toplamda 13 tane forumda tartışılacak. Peki e, sınırım bir şey demek istiyorsunuz. Söyledim evet desene. biz şimdi ilk konferansımızı yaptık ve konferans çok başarılı geçti. Hı hı. Ve hemen biz kollarımızı sıvadık ikincisini yapalım diye. Ama bu bize bu heyecanı ne verdi? Yani biz niye hemen ikincisini yapalım? Niye bir daha böyle bir yükün altına girelim diye onu anlatmak istiyorum size. Çok önemli şeyler gerçekleşti bizce ilk konferansta. İlki Türkiye'nin her yanından 7 bölgeden gençler katıldı bu konferansa ve hani aslında çok farklı yerlerde yaşayan, çok farklı kültürlerden gençler birbirlerini tanıdılar. Çok iyi bir kaynaşma oldu. Ee, bir paylaşım oldu, kültürler bir etkileşim oldu. Bunun dışında belki de en önemli şeylerden biri bu konferansı bizim organize ediyor olmamızdı. Biz derken gençlerin yani lise öğrencilerinin hani Belki başka büyük bir kurum organize etse, üniversite öğrencileri organize etse böyle bir katkı olmayacaktı ama lisi öğrencileri bunu organize ettiği için katılımcılar şöyle düşündü. Onlar bizim eşitlerimiz ve onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Ve onlara çok büyük bir umut aşıladık. Üçüncü olarak da gerçekten bu gençler, katılımcılar çok faydalandılar bizden ve gerçekten kendini çok iyi geliştirdiler. Ben de kendilerini nasıl geliştirdiklerini onların ağzından ifade etmek istiyorum size. Mardin Fen Lisesi'nden katılan bir bayan arkadaşımız e, konferansın kapanış seremonisinde bir konuşma yaparken şöyle kendini ifade etti. İlk gün buraya geldiğimde açılış konuşmamı yaparken bacaklarım tir tir titriyordu. Şimdi kapanış seremonisindeyim, son konuşmamı yapıyorum ve avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Ve biz bunun heyecanıyla yola çıktık ve şimdi büyüterek, daha çok genci katarak, daha çok genci ulaşarak ve daha büyük bir etki yaratma amacıyla ikinci konferansımızı düzenliyoruz. Aslında bu amacınıza ulaştığınızın da güzel bir göstergesi. Peki çok güzel bir konferans yapıyorsunuz ve birazdan zaten internet sitesini vereceğiz. İnternet sitesinden delegasyon olarak okulların başvurabildiğini görüyoruz. Siz de söylediniz. Peki bireysel olarak lise öğrencileri başvurabiliyor mu konferansınıza? Şimdi ...konferansımızda katılım... ...delegasyon düzeninde yani okullar katılıyor... ...ama bireysel olarak görev almak isteyen öğrenciler... ...hem derneğimize katılabiliyor... ...çünkü derneğimiz çok açık bir dernek... ...her isteyenin internet sistemimize girip... ...başvuru yapabileceği, ailemize... ...üye olabileceği bir organizasyonuz. Ama organizasyon... ...hani ben derneğe daha üye olmak istemiyorum... ...organizasyonda rol alayım diyen arkadaşlarımız... ...çok çeşitli pozisyonlarda... ...konferansı yine internet siteminden başvurabiliyor. Tabi bizim... Hani en zorlandığımız şeylerden biri de konferans açısından şu anda çoğu konferans ücretli olur. Yani katılımcılar belli bir ücret öder, konaklamalarını karşılar, ulaşımlarını karşılar. Ama biz belli bir kesimi hedefledik. Yani imkanı olmayan gençleri hedefledik. Bu hedefle yola çıktık ve hedefimize ulaşabilmek için biz bunu ücretli yapamayacağımızı anladık. Hatta katılımcılardan bu konferansa gelmek için hiçbir şey isteyemeyeceğimizi biliyorduk. O zaman dedik ki biz onların ulaşımını da konaklamasını da katılım ücretinde her şeyini karşılanmalıyız ve bu fikirli yola çıktığımızdan dolayı inanılmaz büyük masraflarımız oluyor ve sürekli hani gerçekten bir konferansın bitiminden diğer konferans başlayana kadar yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz sabah akşam sponsor oluyor. Bu da bizim hani en büyük uğraşlarımızdan biri oluyor. Peki bunca büyük bir yükün altın sponsorlar destekliyor. Belki bu sponsorlardan biraz bahsetmek istersiniz. Hani sponsorlar ulaşım için işte belli firmalar sponsor oluyor. Hı hı. Konaklama için belli firmalar sponsor oluyor ama onun dışında yani bizim konferansımızın maddi sponsorlarından çok prestij sponsorlarımız hı hı. bizim için çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler gibi. ...hani bu konferansa değer kazandıran kurumları biz çok önemsiyoruz. Peki, Model Birleşmiş Milletleri tartıştık. Biraz sonra farklı çalışmalarınıza da değineceğiz. Önce bir müzik arası verelim, ardından tekrar birlikte olacağız. Tekrardan seyircilerim, dinleyicilerimiz, şimdi Genç Öngör Derneği'nin bir diğer çalışması olan çevre konferansına yakın bir tarihte yapılan sanırım çevre konferansına değineceğiz ve bunun için tekrar Genç Öngör Derneği'nin bir üyesi olan Can Bey'i ...bu konferans hakkında biraz bilgisi vermesi için... Aa, ...çok teşekkür ederim... Ee, ...sözü aldım... ...gerçi derneğimizin neden kurulmuş olduğunu... ...hedeflediği kitleyi... ...gerçekleştirmek uğruna... ...elinde olan olanakları. Olmayan olanakları da yaratmak uğruna verdiği çabayı çok güzel hem başkanım hem de başkan vekilim özetlediler. Daha önce büyük başarılarla imza attığımız, hiç büyük başarılara imza attığımız, hiç kimsenin aklında bir soru işareti, bir kırgınlık bırakmadan altından kalktığımız güzel organizasyonları değindiler, sizlerle paylaştılar. Ben de en güncel, en yakın zamanda yapılmış yine bir... Bizim e, ortaklaşa bir ekip olarak yoğun emek sarf edip hayata geçirdiğimiz, icra ettiğimiz bir projeden bahsediyorum. Göçev e, Genç Öngörü Derneği Çevre Konferansı. E, Çevre Konferansımız sizin de bahsettiğiniz üzere en yakın konferans ve e, Özyeğin Üniversitesi'nde hayat buldu. Oradaki e, kıymetli, bir o kadar da kudretli bilgiye sahip e, eğitim Öğretim görevlisi saygıdeğer öğretmenlerimizle, hocalarımızla biz kafa kafaya verdik. Yine aynı şekilde aynı kitleden, yurdumuzun dört bir yanından hem İstanbul'dan hem İzmir'den hem Ankara'dan hem de yurdun dört bir yanından yani anlayacağınız şekilde söyleyeyim. E, kardeşlerimiz geldi onlarla kucaklaştık. Güzel e, bir temaydı. Konusu çok popüler. Hepimizin yani günde bir gazete açtığımızda Mutlaka göreceğimiz bir konu başlığı olan çevre konusunda konuştuk. Son derece de iyi geçti. Burada benim en çok ilgimi çeken özgüven toplum önünde konuşmadan ziyade buradaki gelen katılımcılar, bize iştirak eden arkadaşlarımız bir ekip halinde belki de her münferitin olağanüstü bir çabayla ve çalışmayla ...katıldı ama bir ekip esnasında... ...hiç kimse de şöyle bir dert yoktu. Ben çok çalıştım... ...benim is ismim geçsin. Ben Ahmet'im... ...ben e, Mehmet'im... ...benim ismim duyulsun diye bir kaygı... ...bir e, kayda yoktu. Herkes... Bi ...biz çevre için... ...buraya gelmiş. Çevre konusu gibi... ...kıymetli ve e, büyük... ...ehemmiyet ve önem içeren bir konuyu... ...tartışmak için buraya gelmiş. Gençleriz diye... ...bakıyorlardı. Ekiple... ...birbiriyle dayanış dayanışmayla... ...özveriyle çalıştılar. Bu çok güzeldi. Çok yani... Tabii e, derneğimizin başkanın dediği gibi yine çok güzel övgüler, e, çok güzel bizi onurlandıran, yücelten şeyler duyduk kıymetli öğretmenlerimizden, katılan arkadaşlarımızdan. Bunlar da tabii bu işin mükafatı e, çok bizi hem duygulandırıyor hem de çok büyük gururlandırıyor. Bunlar oldu. Genç Öngörü Çevre Konferansı'nda hem e, öğretmenlerimiz hem arkadaşlarımızla çok verimli hepimiz maksimum düzeyde verim alarak geçirdik. Benim... Bu konferansta bir komite başkanlığı deneyimim de oldu. Çok da güzel geçti. Bu şansı yakaladığımdan dolayı hem dernek başkanımıza hem de dernek başkan vekiline ve ismini sayamayacağım ama emeği geçen herkese buradan da bir kez bu vesileyle teşekkür etmiş olayım. Evet, çok teşekkür ederiz Cem. Ben Bey. teşekkür ederim. Öyleyse zaten vaktimizde oldukça da kaldı. Son kez bir şey söylemek iste. Tabii ben, ben Tabii konferansla ki... ilgili son birkaç şey söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi e, MBMTR konferansımızla ilgili okul başvurularının çoğu bitmiş durumda ancak bir 10 okula daha yerimiz var. İlgilenen okullar başvurabilir. Onun dışında komite başkanları bitti ancak ekibimize katılmak isteyenler basın mensubu ya da organizasyon görevlisi olarak MBMTR.org'dan başvurabilir. Veya MBMTR ayrıntılı bilgi alabilirler. Peki öyleyse başkanımız Barış Akiş'e de dönelim. Son, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, evet ben yaptığım her konuşmanın sonunda da aslında bu sözü çok kullanıyorum. Gittiğimiz Birleşmiş Milletler Konferansı'nda New e, Sayın Genel Sekreter Bankimun söylemişti açılış seremonisinde. Ve biz de bunu aslında kendimize bir hedef olarak gördük. İnsanlara bu düşünceyi aşılamak. O sözü söyleyerek bitirmek istiyorum. Gençler yarının liderleridir derler. Ama aslında gençler hem yarının hem de bugünün liderleridir. Peki teşekkür ediyoruz. Aslında biraz daha vaktimiz var. Bundan dolayı Can Bey sanırım bir şey söylemek istiyor. Söyleyebilirsiniz. Belki. Tabii ben aslında yani bu söylenecek, söylenilecek yine bana bir şey bırakılmadı. Gençlik ve gençliğin bulunduğu konum ile ilişkili olarak ama benim... E, yeni bir üye, daha az deneyimli bir kişi olarak bizi dinleyen, bize kulak veren kişilere söylemek istediğim çok e, kendimce kıymetli bir olgu var paylaşmak istediğim. E, dediği e, başkanımızın da belirttiği gibi üzere gençliğimizin bulunduğu konum çok e, önemli ve gerçekten kritik bir şey konumda. Ama biz e, ne olursa olsun bir birlik olup işte önümüze gelen her türlü e, eğitim... ...gibi zorlukları bir bir aşmalı... özgüvenimizi ...bu tarz organizasyonlarda kazanmalı... ...ekip içinde çalışmayı öğrenmeli... ...ve kendimizden hiçbir zaman kuşku duymadan... ...çalışmalıyız... ...ben bu kadar benim de söyleyeceklerim... Peki çok teşekkür ediyoruz... ...bugün... ...Genç Öngör Derneği ile birlikteydik... ...ve onların gençleri aydınlatıcı... ...gençleri daha iyi bir geleceğe taşıyıcı... ...çalışmalarıyla... ...çalışmalarını konuştuk... Bizim, bize bakacağınız yorumlar ve çeşitli yorumlar için sözküçünradyo.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Ayrıca Teknik Masa'dan Feryal'e de teşekkür ederiz. Bir Sözküç'ün programının sonuna geldik. Keşke 25 dakika kadar konuşma şansımız olsaydı. Haftaya tekrar aynı saate görüşmek üzere. Hoşçakalın.